وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم başlarına geldiği kıyamet yaklaştığı zaman ise onlara yerden bir tabbe hareketli bir canlı çıkarırız. O, gerçekten insanların ayetlerimize katı olarak inanmıyor olduklarını kendilerine söyler. Hem o gün her ümmet içinden Ayetlerimizi yalanlayanları bir bölük halinde toplarız. Artık onlar toplu olarak hesap yerine sevk edilirler. Hatta idâ jâû kâle ekezzabtum bi âyâti, kâle ekezzabtum bi âyâti velem tuhîkû binâ imâ ammâ. Nihayet oraya geldikleri zaman Allah onlara kendilerini ilmen kavramadığınız halde ayetlerimi yalanladınız mı? Yoksa ne yapıyordunuz buyurur. Ve <gülüyor> la ve zulmetmeleri Allah'ın ayetlerini yalanlamaları yüzünden o azap sözü başlarına gelmiştir. Artık onlar konuşamazlar. <gülüyor> Görmediler mi? Gerçekten biz geceyi içinde istirahat etmeleri için karanlık, gündüzü ise çalışmaları için etraflarını aydınlatıcı yaptık. Şüphesiz ki bunda iman edecek bir kavim için nice deliller vardır. <gülüyor> وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاء الله. <دَاخِرِين> Ve sura üfürüldüğü gün artık Allah'ın diledikleri dışında göklerde olanlar ve yerde bulunanlar dehşete kapılır. Ve hepsi boyun eğen kimseler olarak ona gelirler. Hem dağları görürsün de onları yerlerinde sabit sanırsın. Halbuki onlar bulutların yürümesi gibi geçer gider. Bu her şeyi sağlam yapan Allah'ın eşidir. Muhakkak ki O ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. <gülüyor> Kim iyilikle gelirse artık ona ondan daha hayırlısı vardır. Ve onlar o gün Korkudan emin olan kimselerdir. Kim de kötülükle gelirse bunun üzerine onlar yüzleri üstü ateşe atılırlar ve kendilerine yapmakta olduğunuz şeylerden başkasıyla mı cezalandırılıyorsunuz denilir. Inna umrto abud kullu wa min wa de ki, ben ancak bu şehrin Mekke'nin Rabbine ki o burayı dokunulmaz kılmıştır O'na kulluk etmekle emrolundum Her şey de zaten O'na aittir bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona da de ki ben sadece uyarıcılardanım. وَقُلِ <gülüyor> الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ wa وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَنَّا تَعْمَلُونَ de ki hamd Allah'a mahsustur. Size ayetlerini yakında gösterecek de onları tanıyacaksınız. Ve Rabbin yapmakta olduklarımızdan habersiz değildir.